Yani evli bir kişi diyelim e, gayip bir kişiden bahsedelim evli bir kişi e, başka birini seviyorsa gönül bu belki karşı koyamayabilir ahirette acaba e, dilediği takdirde öbürüyle beraber olabilir mi? Yani öncelikle e, o gönlü düzeltmek lazım yani birisiyle evlenmişse biri insanın hı hı. E, o kişiyle evli olduğu müddetçe gönlünde başka bir varlığın olmaması icap eder yani falanca ile evliyim ama gönlüm falancaya akıyor diyorsanız yapacağınız şey mevcut beyefendiden ayrılmak, gönlünüz akan kişiyle izdivaç yapmak olmalı. Yani dünya hayatı ile ilgili mesele böyledir. Ahiret konusunda Cenab-ı Hak arzu edilen yani cenni tehlinin arzu ettiği şeylerin kendilerine verileceğini beyan buyuruyor. Ee, bu kardeşim de cennete gider inşallah. Orayı hak eder de. İnşallah. Böyle bir şey aklına gelir ki geleceğini zannetmiyorum. Çünkü orada me la'aynun ra'at ve la semiat. Yani gözün görmediği, kulağın işitmediği, kalbinize gelemeyecek derecede mükemmel olan şeyleri gördüğünüzde Hele hele Cenabı Hakk'ı gördüğünüz takdirde böyle bir düşünceye sahip olacağınızı zannetmiyorum. Ama bununla birlikte eğer aklınıza gelir, cennette olacak olursanız Cenab-ı Hak size arzunuz istikametinde muamele yapabilir. Peki hocam dünyadaki muamele ile ilgili yani bu şekilde bir düşünce Hani masumdur diye bazıları düşünebilir ama bu düşünce masum mudur? Yani bu yani türk, türk, filmlerinde, türk filmlerinde çokça işlenen konular. Evet. Yani aslında e, üzerinde çok durmuyoruz ama maalesef televizyonlarımızda farkında olalım veya olmayalım bir problem var. Baldızla ilişki kuran enişte, e, falanca ile evlama filanca ile daha gönlü olan kadınlar vs. gibi çok mesele işleniyor. Ve bu sanki masumane bir düşünceymiş gibi de verilmeye çalışılıyor. Biz farkında mıyız değil miyiz bilemiyorum. Ve bu filmleri, bu dizileri rahatça izliyoruz. Yani aklımıza hiç gelmiyor. Kardeşim bir defa İslam'da böyle bir şey yok. Yani baldızla ilişki kuran bir enişte hainlik yapıyor. Zinadır, haramdır, gayrimeşru bir iş yapıyor. Bunu nasıl yapar, bu filmlerde nasıl işlenir, bu şeylerin işlendiği filmi ben niye izlerim diye düşünmesi lazım Müslüman'ın. Sonra bir kişiyle evlendiğiniz takdirde gönlünüz artık onunla olmalıdır. Başka birisine gönül bağlamanız yahut gönlünüzün ona akması bir sıkıntı anlamına gelir Müslüman beyefendi hanımefendilerin bu düşünceden uzak olması lazım. Yani tavsiyem mevcut beyefendiyle gönül birliği içinde olmak, onunla arkadaş olmak, onunla birlikte cennette olmayı arzulamak en güzel düşünce olmalıdır. Öbür düşünce biraz bana sakıncalı sıkıntılı hı hı. geliyor. O düşünceden tamamen uzaklaşmakta fayda var.